Bugün e, geçmişte Haziran e, ayında konuk ettiğimiz e, bir konuğumuz var. E, gezi direnişi sırasında konuk etmiştik kendisini sevgili Timur Danış. Merhaba Timur, hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Aslında Seni... şimdi bir hareket yapacağım. Televizyonda yapmak lazım. A, kitap çıktı, sana veriyorum. Aa, bu gerçekten inanılmaz oldu. Ben size şöyle söyleyeyim. Tabii e, mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, Timur bana e, bundan yaklaşık bir, bir, bir hafta önce... E, ...bir küçük bir parça getirdi. Bir e, sticker. E, bu sticker'ın üzerinde yayınlayacağı kitabın kapağı vardı. Yaşam için Gezi Bostan Direnişi ve Meşe'ye Su Verildi adlı kitabının kapağının fotoğrafı vardı. Ve ben de stüdyoya o sticker'la geldim. Ve programa başlamadan önce dedim ki bunu buraya koyuyorum. Kitap çıkınca sticker'ı bir yere yapıştıracağım. İnsanlar alsın diye dedim ve sürpriz bana kitabı getirmiş. Çok hoşuma gitti. Teşekkürler Timur. E, evet şimdi daha heyecanlı oldu aslında program. Ee, Yaşam İçin Gezi Bostan Dönüşü ve Meşe'ye Su Verildi kitabı ee, İstersen baştan başlayalım Aslında ee, öbür programdan evet. başlayalım yani Tamam orada bıraktığımız, bıraktığımız yerden bıraktığımız yerden, başlayalım. Bir yerde bırakmışız o evet. ee, Böyle çok şeydi saldırı olmuştu hı hı. Bostan yıkılmıştı sel götürmüştü yeniden toparlamaya çalışıyorduk Toparladık, tekrar geldiler filan. İşte sonra çıktık Bostan'dan. Çıktık mı çıkmadık mı o da belli değil. Sonra <gülüyor> yeni bir süreç başladı hayatımızda. Gezi Bostan ve Direniş'in parçası olduk. <gülüyor> Öyle de devam ediyor. İşte ben Ağustos ayına kadar şöyle bir Akkuyu'ya gittim yani şeyin evet. devamı olarak. Kitapta da o var. Direniş'in devamı olarak Akkuyu'daki çadır kampı vardı. <gülüyor> Oraya gittim. Oradan döndükten sonra bir ameliyat geçirdim. Berfet'i ameliyatı. Bu Gezi Bostan'ın sırasında bu tetikleme olmuştu. Yani evet, eski bir söylüyorum. hastalığım. Bu. Oradan dolayı olmadı da yanlış anlama olmasın. Hı hı. Ee, orada tetiklendi. Hı hı. Gayet de doğal çünkü. Oradaki koşullar ağırdı. Hı hı. İşte 14'üne kadar, 14 Ağustos'ta artık kaçacak yerim kalmadı ve ameliyat oldum. Geçmiş olsun. O, İyisin şimdi. şimdi. Şimdi iyiyim. İyileşme sürecinde kitap ...konusu yani o kadar yatınca insan... ...aklına <gülüyor> kitap geliyor. Fakat e, kitabı... ...yani kitabı yazayım dedim. <gülüyor> Fakat çok... E, ...karmaşık bir şey zaman başladı. Çünkü not almıyordum. Birçok insan gibi fotoğraf çekmiyordum. Yani toprağı kazmaktan... Işte ...oradaki mücadele dolayısıyla... ...ara ara aldığım notlar vardı. Allah'tan gazeteleri almıştım. Her gün gazete alıyordum. İşte onların yardımıyla sorarak ama... Müthiş bir bilinç kilitlenmesi yaşadım. Tekrar o günlere dönüp ne zaman ne olduğu bilmem gerekiyordu. Hı hı. Çünkü benim direniş içinde bile oluşumuyla ilgili, burada anlattığımla ilgili bile daha sonra eklediğim olaylar oldu. Eksik evet. biliyormuşum. Yani yanlış bilmiyormuşum hı hı. ama eksik biliyormuşum. Bu eksiklikleri tamamladım. Kendi hikayemi anlatacakken yani Gezi Bostan'ı. ...yaşam için Gezi Hostan direnişi, o alanı, orada yaşadıklarımı anlatacakken... ...ve buna işte kitaplar sığmayacağını zannederken... ...27'si akşamından başlayan sürecin... ...ki o zaman da ben buna işaret etmiştim hep... ...işte 31 Mayıs'a kadar hı hı. olan o Gezi Parkı'na yeniden e, girişimiz sürecini... ...çok ince ince yazdım. Çünkü dinledim. Ve çok iyi ayıkladığımı zannediyorum... Bu arada çok kitap çıktı, dergi çıktı. Hepsini aldım, okudum. Oralaki, evet, oralarla ki, oralarla toparlamalar çıktı. Ama bu kadar içi, içerden ilk kitap sanki. Değil Benim mi? iddiam şu, yani Aha. gezi parkı'nın dibinden bu yazıldı bu kitap. Evet. Bu gezi parkı'nın dibine ait. Geçen gün işte çıkan bir yayına bakıyordum. Oradaki bir değerlendirme Twitter üzerinden atılan ilk tweet üzerinden bir tarih kuruyor, kuruyordu. Bu benim dikkatimi çekti. Bu son günlerde olan bir şey. İşte şimdi basında tanıtımları filan yazıyoruz ya. O Orada da kullandığım bir şey oldu. Yani bu gerçekten Gezi Parkı'nın dibinden yazıldı. coğrafi olarak da öyle. Asker hoca Caddesi'nin olduğu alana dozerler girdi. Cumhuriyeterinin evet. karşısına. Orada ilk direniş orada oldu. Zaten kitapta Taksim'de durdurulan ilk dozer. 27 Mayıs 2013 Pazartesi evet. diye başlıyor. Evet. Ve sen aslında e, yani bütün o süreci anlatılardan yola çıkarak, izlenimlerden yola çıkarak Birelik o insanı yaşayan, da, evet o anı yaşayan, orada evet. yaşayan insanların birebir röportajlarını buraya aktarıyorsun. Bayağı tanıklıklar var aslında kitapta tamamen. Hı -hı. Yani evet. bu 31'i 31 saat 13'e kadar yani Taksim'deki benim de içinde olduğum topluluğa atılan gaz bombası, Sırı süreyaya gelen, isabet eden, gaz bombasına kadar olan süreç ağırlıklı olarak şeyle ilgili. Evet. Bu arada ben neden e, Gezi Parkı Direnişi'ne bu kadar geç katıldığımın da hizahı var. Evet. Bu bölümün içinde. Bu çünkü herkes e, şey yapıyor. Her, yani milyon, milyonlarca insan oraya gelmiş. Herkes kendinden anlatıyor çok haklı olarak. Hı -hı. E, Herkesin Başladığı noktadan anlatıyor. Hı -hı. Ben o noktadaki geç kalışımı bir anlamda da öz, özür Olmaz aslında çünkü gerekçem vardı. Hı hı. Ee, onu izah ettim. Ve devam ettim sonra. Sonrası kısmı zaten benim de birebir yaşadığım, paylaştığım bir dönem. Ee, hı hı. Biz çok açık olarak artık bunu kitapta şöyle iddia ettik. Ee, Gezi Parkı direnişi. Yaşasın ekolojik devrimi kullandık. Evet. Evet. Çok açık bir şekilde. Ee, bu bir devrimdir ve ekolojik bir devrimdir. Daha sonra... E, ...alanın hı hı. yeniden alınmasında da... ...bu devrim kendini ispat etmiştir... ...gezi bostanıyla. Hı hı. Yani devrimden sonra ne yapacaksın kardeşim? Ben böyle yaşayacağım işte. Hı hı. Biz burayı... ...işgal ettik, o toprağı aldık. Bizim de aldık. O arada geçen 15 gün içinde... ...ektik, biçtik. Orada bir alternatif yaktık. yaşam sunumu var aslında. Kendisi var. Hı hı. Tam da hayatın aslında kendisi var. Yani domatesiyle, biberiyle, niyetiyle... ...sembolik de olsa... Biz buradaki sonunda da bu kanıtlandı. Orada forumlar oldu. cumartesi yani büyük saldırının olduğu gün forumlar hı hı. oldu. Fo e forumlarda, iki forumda da biz şunu söyledik. ankette sö ben bir soruşturma gibi bir şey yapmıştım. Yani dergi yapıyordum aslında orada. İnsanlara soruyordum nasıl bir gezi bostan isterseniz. Onlar cevap veriyorlardı. Onları alıp asıyordum ben. Hı hı. Şeye, e mandallarla ipe asıyordum. Bu, bu çoğaldı. Orası hı hı. böyle kapandı. Ve bu şeyden görünür oldu sonra forumdan. Forumda da ilk sözü işte bana verdiler o dolayısıyla. Yani oradaki o aktivite dolayısıyla. Orada onu gösterdim. Dedim ki bakın insanlar ebedi bir bostan istiyorlar. Ebedi bir Hı -hı. gezi parkı istiyorlar. Çocuklarımıza kalan sonsuz kelimelerini çıkardım orada gösterdim. İşte cumartesi günü de zaten yani o demokrasi içinde Hı -hı. biz o kadar alışıktık ki biz iki tane çok kaliteli toplantı yaptık orada. Gezi Bostanı'nın bütün Hı -hı. hukukunu oluşturdu. Orada aldığımız kararlar o 15 gün içinde bizi orada idare etti. Mesela en şey hatırlıyorum çok iyi plastik girmeyecek kararı alındı orada ve girmedi. Evet. Genel baktığımız zaman çöp çok büyük özveriyle toplanmasına rağmen Gezi Parkı'nda oluşuyordu. Hı -hı. Biz oluşturmadık. Bu bizim ekolojik hayat tarzımızın da bir parçası. Yani biz onu orada öğrenmedik. Bizim hayatımız böyle geçiyor. Bunun bunu yap işte organik pazarlarda bunu yapıyoruz. Evet. Kendi hayatımızda bunu yapıyoruz. Evet. Plastiklerle bir meselemiz var açıkçası. Evet. Bunu orada Hı -hı. hayata geçirdik ve hiçbir şey bizi şaşırtmadı orada. Günlük hayat olarak biraz bir eleştiri olarak da alınabilir. Gezi Hı -hı. Parkı'nın bütünü olan bitenden biraz şaşkındı. Fakat bu kitabın belirleyici olan tarafı bu kitap hiç şaşırmadı. Yani ya, o olaylar olduğunda da şaşırmıyorduk. Kitabı yazarken de şaşırmadık. Sadece ekledim ben. Yani olan biteni ekledim. Sonra çıktık oradan. Dağıldık. Yani gaz geliyor geri çekiliyoruz ya. Hı hı. Çok büyük bir gaz gelmişti. Biz geri çekildik. Yani oradan ayrıldık. Çünkü çok büyük bir katliam olacaktı. Belli ki. Ya şimdi yine buradayız. Buralardayız. Gezi Parkı'nın çeperindeyiz. 1737 adım orası. Ben yürüyorum. Yani evet. O 16'sından bir hafta sonradan itibaren etrafını yürümeye başladım. Evet, bir tavaf etme durumu Her vardı. Her taksiye gidişimde yürüyorum. Yani Ben şeyi hatırlıyorum. Kitabın adı. Bunu evet, evet. E, yaşadığın anı bana telefonda evet. anlatmıştın tabii. Sonra şimdi kitabın e, adı olmuş evet. e, ve meşeye su verildi. Çok anlamlı tabii. E, bunun hikayesini ben dinlemek istiyorum ama bir müzik arası tamam. vereceğiz. Tamam. O müzik arasından sonra biraz da merak etsin dinleyicilerimiz bir <gülüyor> meşeğe <gülüyor> verildi. Tamam. Adı nasıl verildi tamam. <gülüyor> cevabını. Evet Yeni Türkiye'den başka türlü bir şey adı parçayı dinleyeceğiz. <gülüyor>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 Evet e, sevgili Timur Danış'la Gezi Parkı'ndaki Gezi Bostan'ına ilk kazmayı vuran dostlarımızdan Timur Danış'la evet. sohbete devam ediyoruz. Kitabı çıktı Yaşam İçin Gezi Bostan Direnişi ve Meşe'ye Su Verildi cadde yayınlarından. E, onun müjdesini verelim e, kitap fuarında ilk kez satışa evet. sunulacak. E, ve Meşe'ye Su Verildi adı nereden geliyor Timur? E, 16'sı sabaha yani 15'inde cumartesi günü dağıldık. Büyük bir gaz saldırısı dolayısıyla yeniden gelmek üzere tabii. Ben ertesi sabah yeniden oraya gittim. Ee, çok şey, ortamı sürüyordu. Çatışma ortamı. Polis saldırısı sürüyordu. Özellikle divan otelinin o köşesinde. Ara sokaklarda falan. Bir revir yukarıya alınmıştı Gezi Parkı'nın üst tarafına. Orada e, bir şişe su aldım. Ve Gezi tarafına gittim. Orayı kapatmışlardı yani. Bariyer çekmişler. Aradan girdim. Gidip onu sulayacağım meşemiz duruyordu orada bir meşe vardı. Çerkezlerin sembolü aslında meşe. Hmm. Bir Çerkezler Federasyonu sanıyorum. Bir orada bir e, tören yaptı ve bir meşe ağacı diktiler. Çok baktılar ona. Günlerce gelip hmm. suladılar. O duruyordu saldırıdan sonra da duruyordu. Ben gittim su verim. Polis iki tane polis genç yukarıdan giremezsin dediler. Tam Bostanda duruyorlardı o sırada. Ben de durdum. Dedim o zaman sen dedim meşeye su ver. Geldi aldı polis onu. Meşeğe su verirken çiçeğin üzerine döktü hatta böyle. <gülüyor> Evladım dedim doğru dürüst su ver. Çiçeği güzel sula filan <gülüyor> gibi şey. oldu. O sırada yukarıdan iki tane daha polis geldi. Alkışladılar çevreci polis filan diye böyle bir dalga geçme ortamı oldu. Neyse ben ayrıldım oradan sonra yolda giderken not defterime ve meşeye su verildi yazmışım. Yani evet, gayri, gayri ihtiyari. ihtiyari bunu bilerek filan diye unutmayayım diye. Artık not almaya başlamıştım yavaş yavaş. Sonra akşama filan tekrar o notlara bakarken aa ve meşeye su verildi gördüm orada. Yani bu veçeliye <gülüyor> su verildi ve tabi. Evet. Şey. Böyle dondum kaldım. Yani işte hep bu kitap yazma bir şey yazma şeyim vardı düşüncem bu dedim o. Yani yazdığım zaman bu o olacak. Kitabın ismi bu olacak başka bir şey olmaz diye. <gülüyor> ismi Hakikaten de bu dedim. buradan da bir damar yakalıyor. Yani bu, bu damarın nereye ait olduğu biliniyor bizim gençliğimizde yani sonuçta girdi. polisin de bostanı sulamasını sağlamış oldum bir şekilde. Birini ben onu bir, birini gördüm ona evet, dedim yani başka evet. biri Yani gerçi oradaki insanların çoğu çoğu sarı şeyliydi bir belediye hmm. görevlisi gibiydi ama her şey birbirine karışıyor. Tabii. Orada öyle bir diyalog geçti onun bir hmm. çözümlemesi olarak. Yani hakikaten orada meşeyle derdimdi. Meşeye yani su verilsin derdim. derdim. O bambaşka sinirsel bir şeye dönüştü. Bir şeye dönüştü. Peki Boston'a ne oldu? Ee, şimdi e, Bostan'a ne oldu? Gezi parkı Hı -hı. ne oldu? Yayalaştırma alanına ne oldu? Tayyip malum Taksim evet. yayalaştırma projesi ne oldu? Ee, oraya sokmadılar insanları çünkü e, Orada bir AVM yapacaklar Taksim yayalaştırma projesini bitirecekler Bir çöl yapacaklar orada Bunları daha önceki programda da anlatmıştım Orada ağaçlar vardı onları kestiler aşağıya indirdiler yolu o projeyi bitirdiler hı hı. ve o sürede inatla oraya insanları sokmadılar hı hı. çok büyük inat gösterdiler niye orayı bitirmek için şimdi yine Taksim'de bir hassasiyet var oraya insanları sokmamaya evet. çalışıyorlar bu da Gezi Parkı ile ilgili bence orada bir dekor yaptılar çiçekler evet. ektiler Olmayacak işler yaptılar. Ağaçlar var. Ağaçların arasına onların gölgelik alanlarına büyüyemeyecek ağaçlar ektiler o telaştan. Hı hı. Bunları arkadaşlarımız gidip tespit etti. Ben işte dedi, yani ameliyatla ilişkili olarak da devamlı gittim. Hı hı. Şimdi insansızlaştırılmaya çalışılan evet. bir alan orası. Ee, böyle bir ıssız tarafı da vardır Gezi Parkı'nın. Biz onu anlamadık tabii çok büyük bir coşku vardı orada. Evet. Köprüyü yıkmışlardı. O köprü zaten bağlantıyı kesti. Hı hı. Ee, benim için Gezi Bostan'a bir şey olmadı. Orası hı hı. duruyor. Yani işte şimdi biraz toparlayayım. Bu kitap üzerinden de Gezi Bostan'da bizim, çünkü insanlar yazdılar. Ben evet. sordum nasıl bir bostan istiyorsunuz? Yazdılar. Öyle bir Bostanı bir, ben geri isteyeceğim. Evet bir canlandırma. Ayrıca gidiyorum ben olabilir, devamlı oturuyorum tekrar. orada. Yani. Ama bostan zaten örnek de oldu. Tabi bir kuzguncuk bostanı meselesi vardı İstanbul'da var. çok konuştu. oraya. Geç, evet, evet, evet oradan da arkadaşlar vardı. Yedikule bostanı. bostanı Yedikule bostanı. Roma yani bostanı var şimdi. bostan evet. farkındalığı da yarattı. Yani Gizli direniş bostanı. dolayısıyla hı hı. oldu hı hı. bu. Yani direniş Tabii. bostanı hı hı. olması bunu getirdi ve... O tip şeyler var, çoğalır bu. İşte şehir bahçeleriyle birleşti. Ama tabii yani orada bostan simgesel olarak da başka bir hayatı da simgeliyor. Yani başka bir kent mümkün, başka bir yani. yaşam biçimi mümkün, ekolojik bir yaşam biçimi mümkün. Ya yani bütün bunların tarifini de yapıyor, değil mi aynı zamanda? Evet. Ya o zaten kitap da onu anlatıyor Hı -hı. şimdi. Yani göz, yani biz demin de söyledim ya bir devrim yaptık devrimi yaptın ne yapacaksın? İşte bunu Hı -hı. Yap, gösterdik evet. biz orada. Yani göstermekle de kalmadık. Öyle yaşamaya başladık. Niyetlendik, inandık buna. Hı -hı. Orada biz öyle yaşayabileceğimizi zannettik. Ha bu bu döner. Yani bu böyle bir şey. Mutlaka or oraya döner o. Evet. Bunu ben gözlerle o orada dolaşan insanların, onun etrafında benim gibi birçok insanın olduğunu tahmin ediyorum oraya bakan. Bir evet. oraya yine gelirler. Gelir. Yani bunun <gülüyor> teknikleri de var yani orada. Mutlaka. bu. Sudan işte evet. to tohum topları yaparız bir şeyler tabii, yaparız tabii, yani tabii, tabii, şimdi tabii, bu belediye tabii. başkanlarından Hı. isteyeceğim bir kere öyle bir Hı. niyetim ve hazırlığımda var Hı. yavaş yavaş Hı. Bir adaylar belli olsun adaylardan <gülüyor> <daha gülüyor> çıkmadı bakalım, adaylar <gülüyor> <Onlardan> <gülüyor> peki şimdi ben e, tabii e, kitap başka bir şey yani bugüne kadar işte bir takım dergilerde e, topar güzel toparlamalar oldu e, geziye gerçekten e, detaylı e, bir şekilde e, gezi direnişinin e, işte nasıl olduğu e, bütün nedenleri bütün işte kimler nasıl e, bu direnişi gerçekleştirdiler bunlar yazıldı çizildi ama işte bir aylık bir dergi ya da haftalık bir dergi tabi saklayan sakladı onu kitap gibi ama kitap başka bir şey kitap başka bir belge özellikle de ulusal medyanın e, görmezden geldiği pek çok konuyu kitap sayesinde e, belki Anadolu'da bu bilgilere ulaşamayan, o gezedirin işinin tam olarak ne olduğunu bilemeyen, anlamaya çalışan insanlar için çok ciddi bir belge niteliği taşıyor kitap. Sen ne diyorsun Anadolu'ya ulaştırma konusunda bu bilgiyi? Evet, şimdi kitabın çok temel bir ayrımı var. Ee, ya ben inceledim bayağı, ne kadar kitap varsa aldım, dergi varsa aldım. Hemen hemen aldım. Ee, şu anda da mesela yeni çıkmış bir şey varsa, bir söylerse gider alırım çünkü ben ikincisini yapmayı düşünüyorum kitabın daha geniş bir kitap yapmak istiyorum bu çok doğru zamanında oldu tam yerinde hı hı. oldu bunu büyütmek lazım başka tanıklıkları ilave etmek lazım bu temeli ama bu dediğim gibi 27'si gecesi atılmış bir şey temel yapılmış bir şey o anlamda dibi bu işin tam dibi zaten bu dibi meselesi de şuradan da geliyor o saldırının olduğu gün bir anons oldu ...anons geldi, kampet istediler. Bizim kampta, şeyde Bostan'da bir kampet vardı. Ben onu aldım götürdüm. Böyle elden ele içeriden genç bir doktor geldi... ...aldı, bana dedi ki adamın dibisin abi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırdım çok. <gülüyor> bu iltifatı... <Senmiş. gülüyor> ...bildiğimiz bir tarz değil bu yani... ...duyuyorduk da. Evet. Şimdi böyle bir özelliği var. Bu bu tespitten sonra... ...yani işte 27'sinde... ...bu işin başladığı ve bunun... ...daha da bir evveliyatı olduğu. Bunu da Hı -hı. mesela Gezi... E Dayan, de, Gezi Parkı Dayanışma ve Güzelleşme hı hı. Derneği var Onun evet. çalışmalarını çok ayırt edici olarak koydum ben kitabın sonuna evet. koydum Onu da ileriye dönük olarak koydum Oradan itibaren anlatılacak işte kurumlar, isimler hı hı. Çok Bu kitabın devamı var. gelecek değil Gelmek mi? Gelmek zorunda hı. bu kitabın hı hı. devamı Çünkü e, o yoğunluğu çok ekonomik bir şekilde olduğu şekliyle e, Tam bu forma sayısıyla oturdu bu daha fazla yazılabilirdi, kitap şişerdi Hiç o, ve e, o tarihte çözümleyemeyeceğim bir alana girerdim. İpuçları var şimdiden. Onları işte daha büyük bir, daha uzun ve belki de başka arkadaşların katılımıyla, desteğiyle olabilecek bir şey. Biraz daha Hı -hı. zamanla olabilecek bir şey. Tabii ben dergici olduğum için hep dergi evet. yatıyor aklımda. E, yaparken de hep dergi diye konuştuk. Kitap Hı -hı. ilk kitabım bu. Çok dergi yaptım da. ...ama kitap ilk defa oldu... ...bu da başka bir şeymiş yani... ...bunun duygusu da çok farklı... Evet. Ama biz yine işte mesela karnı bunun ortadan bölünür yani. <gülüyor> <gülüyor> bir orta öyle. sayfa vardı evet. değil mi? Çift sayfa. Bu, böyle bu şey yapamıyorum yani buna tam alışamıyorum. <gülüyor> e, ama e, o zaman da iyi bir çalışma oldu bu. Yani Oğuz arkadaşım var sayfa sekreterimiz. Çok teşekkür ederim ona. Çok kahrımı <gülüyor> çekti. Evet. Çok O da Çok... hastaydı o dönemde. <gülüyor> e, i̇ki hasta yaptık biz bunu. Evet. Ve tek şansımız vardı yapma şansımız. Yani dilerim lütfen bana hataları... Çok kıymetli yani hataların evet. bildirilmesi. Elbette ikinci baskı hazırlıkları olacak Hı -hı. ve Hı -hı. orada biz onları düzeltme fırsatımız var. Bunu bakıyoruz. şimdi e, İstanbul, ilk önce kitap fuarında İstanbul evet. kitap fuarında satışa sunulacak sonra kitapçılarda zaten dokuzundan itibaren kitapçılarda. Dokuzundan itibaren. Hı -hı. Ben o Hı -hı. ısrarla beklediğim sana verdiğim işte o Hı -hı. çıkartmaların anlamı o mesela. Yolda giderken <gülüyor> birilerine verip onları kitapçılara <gülüyor> <gülüyor> göndereceğim. İyi fikir evet. çıkartma. Evet, evet. evet ben e, çok teşekkür ederim. Timur ellerine evet. sağlık gerçekten Bizim Açık Radyo'da daha önce yaptığımız röportaj da Yer alıyor kitapta evet. Çizimler evet. var çok güzel Gezi evet. Parkı'ndan fotoğraflar var Karikatürler var Gezi direnişiyle ilgili Kitapta gerçekten bir solukta Okuyabileceğiniz evet, evet. Bir kitap Ve bilinmeyen yönleriyle de Aslında biraz geziyi anlatıyor Pek çok bilinmediğimiz, tanık olmadığımız hikaye var ama tabii çok daha fazlası var. Bu bir başlangıç demiştik zaten. Ee, evet. Bu, bu evveliyatı başlangıç. olan bir şey. Evet. Bu kitabın bir evveliyatı evet. var. Hı -hı. Yani bu bir, bir böyle oraya git, git biz orada şaşırmadık dediğim gibi. Yani gittik, hemen bir ortama oluşturduk, girdik. Ve bu bizim hayatımızdan da gelen evet. bir şey. Bu bir temel üzerinden ilerliyor. Bir grup insanın yani oradaki o 27'sinde o ilk dozeri do durduran irade diyelim. Evet. Onun etrafında. Onun etrafında. Yani bugün ben söyledim bir arkadaşa ya bir baktım bizim ekolojistler devrim yapmış dedim. Ben <gülüyor> <gülüyor> bugüne kadar hep söylediğim şey de o ilk anda yaptım. Evet, <gülüyor> evet e, peki e, gerçekten çok değerli İçer, içinde yazılanlar çok güzel ve e, önemli tanıklıklar. Ellerine sağlık tekrar. Teşekkür ederim. Timur, evet programı i̇kinci kapatırken ikinci kitapta ikinci Hı -hı. kitapta yine konuşuruz. Deni tabii mutlaka ikinci evet. kitapta böyle radyoda birinci röportaj ikinci röportaj, röportaj üçüncü, üçüncü röportaj diye devam edeceğiz? Evet, e, Timur Danış'ın Yaşam İçin Gezi Bostan Dirinişi ve Meşe'ye Su Verildi kitabı. Taksim 2013 Mayıs Haziran Gezi Dirinişi e, tanıklıklarından oluşuyor. E, cadde yayınlarından çıktı. 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Kitap Fuarında, Leman Standı'nda e, kitabı e, satın alabilirsiniz. 9'dan itibaren de zaten e, piyasada olacak. Programı her zaman olduğu gibi sizleri... Bugün Bakırköy'de cumartesi günleri şişli ve Beylikdüzü'nde, pazar günleri de Kartal'da açılan Yüzdeviz ekolojik pazarlara davet ederek kapatmak istiyorum. Ekolojik bir gelecek için diyorum. Hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam Hazırlayan ve sunan buğday ekibi